734. konu, Hazreti Ömer'in, devlet başkanının halkı üzerindeki hakları konusunda söyledikleri, Hazreti Ömer bir hutbelerinde şunları söylediler, Ey ahali, şunu biliniz ki üzerinizde bazı haklarımız vardır. Bunlar, bizim bulunmadığımız yerlerde bize ihanet etmemeniz ve hayırlı işlerde bizlere yardımcı olmanızdır. Ayrıca şunu bilmenizi de isterim ki Allah katında imamın, devlet başkanının, yumuşaklığından ve şefkatinden daha sevimli bir şey olamaz. Diğer taraftan da Allah Teala katında imamın cahil ve öfkeli oluşundan daha kötü bir şey yoktur. Hz. Ömer halka hitap ederek şunları söyledi. Allah Teala nezdinde imamın, devlet başkanının, yumuşak ve merhametli oluşundan daha güzel bir şey yoktur. Aynı şekilde Allah katında hiçbir cehalet imamın öfkeli ve cahil olmasından daha kötü değildir. Kim görmüş olduğu şeyleri affederse ona afiyet verilir, insaflı ve halkın haklarına riayetkar olanlar zafere ulaşır, şunu da biliniz ki itaattaki zillet, isyandaki izzetten çok daha hayırlıdır.